Miraç'ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet cehennemi gördüğünü, diğer peygamberlerle görüştüğünü e, evet, söylüyor ama bu, bu tarz şeylerin olmadığını, Miraç'ın hikaye olduğunu, cennetin cehennemi yaratılmadığını söyleyenler var. Sübhanelleziye esra bi abdihi Leyla minel mescidil haram İlel mescidil aksal barakna havle Linuriyahu min ayetina Şimdi ayeti kerime. Subhanellezi esra bi'dehi diyor bak. Kulu Muhammed'i, kulu Muhammed'i gece yolculuğuna çıkardı. Onun şanı yücedir. Nereden Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüttü. E burası ayetle sabittir. Burayı inkar eden adama adam denmediği gibi Müslüman da denmez. Şimdi bazı hastalıklı kişiler var, bir kısmının da televizyonu dahi olabilir. İşleri güçleri, Resulullah Aleyhisselam'ın mucizesi var mıydı? Ee, Resulullah'ın sadece bir Kur'an mucizesi vardı, onun dışında hiçbir mucizesi yoktu. Bunun mücadelesini veriyorlar. Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz, ee, mucizenin gerekçesi olarak... Bir şeyler söyleniyor. Deniyor ki yarın kıyamet gününde peygamber falanca idi. Fakat bu bana mucize göstermedi. Ben nereden bileceğim bunun peygamber olduğunu dememeleri için. Mesela Hz. Musa, Hz. İsa daha önceki peygamberlere Cenab-ı Hak mucize vermiş. Gerekçelendiriyor. Yani peygamber olduğunu nereden bilecektik? O da bizim gibi bir adamdı. Demesinler diye bunu yapmış. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'dan kendi kavmi de mucize istemiş. Safa altın olsun demişler. E falanca da altın olsun demişler. Cenab-ı Hak Resulüne diyor ki ben onu altın yaparım. Ancak inkar ettikleri takdirde geçmiş ümmetlere yaptığımın daha kötüsünü onlara yaparım." diyor. Yani aslında son peygamber Rasulullah Aleyhisselam, onun ümmetinin helak edilmesi demek son peygamber olmamak anlamına gelir. O noktaya da dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak Rasulullah Aleyhisselam'ın ümmetini, kavmini helak etmedi ki devam edecek hayatları onların. Yani geçmişten ibret almalarını istedi. Çok mucize e, üzerinde durmadı. Ancak mesela Kamer suresinde اِقْتَرَبَ السَّعَ وَاِنْشَقَّ Kamar Ayet öyle başlar. Bir mucize gördükleri zaman yüz çevirirler der. Bu hadise mesela ayeti kerimede sabit. Hadis-i şeriflerde bunun açıkça ifadesi var. Hatta Ay'a giden astronomların, astronotların bu yarılmayı gördüklerine dair de bir sürü yayın yapılmış. Yani eskiden bunlar yapıldılar. Şimdi Miraç hadisesinin demek ki Mescid-i Aksa'dan, Mescid-i Haram arasındaki o yolculuk, ayetli sabit bunu inkar ettiğiniz takdirde Müslümanlığınız tartışılır. Bu bir. Ondan sonraki hadiseler meşhur hadislerle sabit olmuş. Meşhur hadisin inkarı küfür değil ama zındıklık deniyor. Yani sanki inkar gibi kabul edilmiş. Resulullah Aleyhisselam'ın mesela Mekke'ye dönüşünde bir hadise var. E, müşrikler Resulullah Aleyhisselam'la alay etmek istediler. Nereye gittiler? Hazreti Ebubekir'in yanına bak. ''Senin Muhammed ne?'' diyor, ''Semalara gitmiş, peygamberlerle görüşmüş, Cenab-ı Hak'la konuşmuş, bu adam kafayı yedi herhalde.'' diyorlar. Hz. Ebu Bekir ne cevap veriyor? ''Ben daha ötesine inanıyorum.'' ''Ya o dediyse doğrudur.'' diyor. Şimdi Resulullah'ın dilinden bu anlatılıyor. Bunun rüyada olması bir defa abd, kul ifadesiyle çelişir. Yani Resulullah Aleyhisselam zatiyi çıkmıştır. Ee, Muhammed Aleyhisselam olarak çıkmış ama bu yolculuk kısa vadede cereyan ediyor. Çünkü bu olağanüstü bir durum. Resulullah Aleyhisselam'ın orada cennet ve cehennemi gördüğü, kendisine gösterildiği beyanı var. Gösterilemez mi? Nedir yani bu rüya, mesela uykuya daldığınızda bir sürü şeyler görüyorsunuz. Ehli sünnet inancına göre cennet ve cehennem, Hazırda yaratılmıştır. Vardır, Vardır yani. Var. Ee, peki bu e, hoca geçinen adamların derdine, adamların derdi ehli sünnet diye bir inanç olmasını istiyorlar. Güya onlar dini anlayamamış, Kur'an'ı anlayacak türde insan değiller. Bu beyefendiler mal bulmuş, mahribi gibi, mal bulmuş, <gülüyor> mahribi gibi, efendim hak hakikati biliyorlar. E, yüzlerce, binlerce ulema hiçbir şey bilmiyor. Ayetten bir şey anlamıyorlar. E, şimdisi ayeti nasıl yorumluyor? Mesela Cenab-ı Hak Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mescidil haram. Bak açık. Mescidi haram. Mescidi aksa. E, Bazıları da yakın mescittir efendim. E, i̇şte şurada falan ciğere gitmiş gibi. Peygamber aleyhisselama bir türlü mucizeyi yakıştıramıyorlar. Peki şunu sormak lazım. Yarın Ebu Cehil dese ki, Muhammed Aleyhisselam bana mucize göstermedi. Gösterseydi belki de inanacaktı. Diyemez mi yani? Diğer ümmetler bize e, mucize göstermedi demesinler diye Cenab-ı Hak peygamberine mucize veriyor. E, Ebu Cehil, Ebu hep türlü adamlar biz mucize görmedik dolayısıyla bizi azap edemesin diye Cenab-ı Hakk'a itirazla bulunabilirler. Ama böyle bir şey olmayacak. Niye? Çünkü Resulullah Aleyhisselam evet sık sık mucizeler göstermemiş ama onun e, hayatında sahabe-i kiramın gördüğü e, bir kısmı Kur'an'la sabit, bir kısmı da hadisi şeriflerde meşhur hadisler, inkarı mümkün olmayan, Hadislerde açık açık beyan ediliyor. Yani bir yemeğin bereketlenmesi, efendim elinden parmağından suların akması vesaire gibi. Bunlar buharide müslimle diğer hadis kitaplarında açıkça geçen olaylardır. Ee, Rasulullah Aleyhisselam'ın mucizesini itiraz edenler daha ziyade hadislere saldırıyorlar. Çünkü hadisleri kabul ettiğiniz takdirde mucizeyi de kabul etmek durumundasınız. Evet. Ne yapmak lazım o halde? Hadisleri inkar etmek gerekiyor. Bu hoş bir davranış değil. Dolayısıyla bizim anlattığımız Ehli Sünnet inancı gereği bir İsra hadisesi hak ve gerçektir. Mescid-i Aksa'dan semalara yükselme, o peygamberlerle konuşma hadisesi gaybi bir konudur. Resulullah Aleyhisselam e, her semada bir peygamberle görüşmüş. Bunu açıkça beyan ediyor. E, bu hadisesi, hadisenin nasıl cereyan ettiğine dair uzun uzun hadisleri sağlam hadis kaynaklarında görürsünüz. Buna rağmen inkar edilmesi akılla, izanla, Hocalıkla mütenasip bir şey değil. Dolayısıyla biz deriz ki bu haktır. Cennet ve cehennem hazırda vardır ve yaratılmıştır. Resulullah Aleyhisselam'a e, cennet ve cehennemliklerin ahvali gösterilmiştir. Ve onu da bize ümmetini anlatmış. E, kadınları toplamış, onlara eksiklerini söylemiş. Beyefendileri toplamış, şu konularda dikkatli olun demiş ve uyarmış. E, o hadisler yüzlerce bu konuda hadis var. E, bunların inkarı mümkün değil. Peki yani Hocam, gayet güzel ifade ettiniz.